bu ekonomi ekoloji hazırlayıp sianlar perin rengiz Öreç Gençler Baykan, Mahir Ulga ve Serkan Ocak. 94.9 Açık Radyo'dan Ekonomi Ekoloji Programı'ndan herkese merhaba. Bugün 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı. Herkesin bayramı kutlu olsun. Bu ülkede çocuklar, gençler ölmesin diyelim. Bugünün anlam ve önemine bağlı olarak. Bu hafta Ekonomi Ekoloji'de daha önce de gündeme getirdiğimiz, şimdi yeniden üzerinde çalışmalar olduğunu öğrendiğimiz sit alanlarıyla ilgili konuşacağız. Birazdan bir konuğum da olacak. Avukat Yakup Okumuşoğlu ile bu konuyu ele alacağız. Bu tabi bilindiği gibi AKP iktidarları döneminde, ee, doğal alanlarla ilgili e, pek çok e, yasa ve yönetmelik değişikliği e, yapıldı. Bunların bir kısmı e, işte uygulanmayarak, kimisi devreden e, çıkarılarak, kimisinde çok büyük değişiklikler e, yapılarak, e, bu e, özellikle işte dağlar, yaylalar, vadiler, akarsular, sulak alanlar, meralar, orman arazileri, e, bunlarla ilgili pek çok değişiklikler e, yaşandı. E, Türkiye'nin pek çok yerinde e, yaşam alanları e, Mücadelesi verenler bu konuda pek çok ihtilaflar yaşandı. Yani özellikle Karadeniz'de HES'lerle ilgili çok ciddi. Çünkü bunların pek çoğu aslında doğal sit alanlarının içinde yer aldığı için HES'lere karşı davalar açıldı. işte yurttaşların bu konudaki Karadeniz'de mücadelesi. E, sürüyor. E, şimdi hafta sonu e, sanıyorum e, pazar günü olabilir e, bir gün e, gazetesinde bu e, haber yer aldı iyi ki de yer aldı diyelim bundan e, haberdar olduk bizde. Aslında daha önce 2011 e, yılında e, sit alanlarıyla ilgili yine bu değişikliklerin yapılması gündeme gelmişti. 2014 yılında da sit alanlarına hassas bölge statüsüne alınmasıyla ilgili yine bazı çalışmalar yapıldığıyla ilgili haberler yansımıştı medyaya. Şimdi de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın sit alanlarının bu statülerinin, koruma statülerinin kaldırılmasına yönelik olarak harekete geçtiği haberini Bir Gün Gazetesi'nden ee, okuduk. Ee, bunun içinde hatta bir mühendislik firması ile anlaşılmış ee, bütün bu e, işte doğasız alanlarının e, kaldırılması, değiştirilmesi veya bunların sınırlarının, alanlarının e, daraltılması ile ilgili bir çalışma. Ee, şimdi e, Yakup Bey hattımızda sanıyorum. Günaydın. Günaydın, günaydın, merhaba. Merhabalar. Şimdi ben tabii çok kısa bir özet vermeye çalıştım ama esas tabii meselenin aslını sizden öğrenmek istiyoruz. Benim yani hatırladığım kadarıyla daha önce bu sit alanlarının statüsünün değiştirilmesiyle ilgili 2011 e, yılında yine böyle bir takım haberler e, yansımıştı. E, geçen sene yine 2014-2015'te de bunların gündeme geldiğini duyduk. Şimdi yine aynı şekilde sit alanları, e, gün, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın gündeminde. E, belki biraz hani bu tarihsel e, sürece de bir atıf yaparak hani bununla başlayabiliriz. Siz sonuçta çok daha yakından takip ediyorsunuz bu meseleleri. Yani şimdi e, 2011 öncesi de var tabii yani evet. 2011'e gelene kadar e, olan biten de pek çok şey var e, doğa asitlerle ilgili. E, şimdi e, aslında 2011 yılında e, bu doğa asitleri, tabiatı koruma ve biyolojik çeşitli kesa tasarısıyla tamamen kaldırma e, planının öncesinde bir e, 6-7 yıl boyunca e, bu zaman zaman e, tasar haline gelmiş, zaman zaman komisyonlara girmiş tartışılmış vesaire yani 2011 öncesinde de çeşitli sivil toplum örgütlerinin toplantılarının hmm. toplantılarını gidip o komisyonlara toplantılara katılıp görüş bildirdiği çeşitli uzlaşma yolları arandığı her seferinde işte tamam şöyle yapalım böyle yapalım derken tam tersi daha da böyle korunan alanları oradan kaldıracak şekilde bir yaklaşım sergilendiği falan gibi pek çok hikayesi var evet ee, o tarihten sonra örneğin Fırtına Vadisi'nde e, bir e, e hidroelektrik santral kurmak istenmişti. Direktüroluk hidroelektrik santrali. E, tam da o davanın açıldığı tarihlerde e, Fırtına Vadisi doğal sitağına inandildi. Yani 1998 yılında. Hı hı. E, 1998 yılında sitağına inandildikten sonra e, her ne kadar mahkeme e, bilirkişi raporuna dayalı olarak vadinin mutlaka kurulması gerektiğini, işte hidroelektrik santralinin mutlaka e, çok ciddi zararlar vereceğini vadiye dönük e, 66 sayfalık e, ki bugüne kadar halen daha o kadar kapsamlı bir rapor elde edilmiş değiliz hiçbir hidroelektrik santrali alasından vermişti ve o verilen rapor, rapora bağlı olarak Trabzon İdare Mahkemesi o dönemde Trabzon vardı İdare Mahkemesi hmm. olarak Trabzon İdare Mahkemesi ithal kararı vermişse de Danıştay bu bölge aynı zamanda Sit alanıdır. SİT ile ilgili olarak acaba Sit kurulu bu santralin çevrese, çevreye vereceği zararların açısından değerlendirilmiş mi değerlendirilmiş mi bir değerlendirilmiş şeklinde bir bozması oldu. Evet. Danıştay'a gittikten sonra tam da o saatlerde o günlerde e, tabiatı varlıkları koruma yüksek kurulu tuttu bir ülke kararı aldı örneğin. E, o ülke kararı şöyle diyordu e, biz tabii o, o dönemde e, davamızda hem e, bir kişi raporuna bağlı olarak e, diyorduk ki hani yapılamaz hem de e, bu vadi zaten siteler de yine yapılamaz diyorduk. Danıştay'da sitanıysa madem acaba zarar var mı yok mu diye bozdu. Hemen o arada koruma kurulu da bir ilke kararı aldı. İlke kararları biliyorsunuz bu koruma kurullarının, yerdeki koruma kurullarının uyacağı hükümleri belirliyor aslında. Hı hı. Bu koruma yüksek kurulu dedi ki, ilgili bakanlığın uygun görmesi ve kamu yararına olması kaydıyla bir bölü binlik planlara işlenmek üzere planlarının yapılaraktan 1. derece, 2. derece, 3. derece doğal sit alanlarında HES yapılabilir şeklinde bir ilke kararı aldı. Hmm. E, tam da o arada bozma oldu. Yani eğer Trabzon İdare Mahkemesi bu davayı görmeye devam etseydi, o ilke kararı kapsamında bölge kuruluna soracaktı. E, yapılabilir mi, yapılamaz mı? E, i̇lke kararı var, yüksek koruma kurulunun ilke kararı var, e, yapılabilir denecekti Ve danışanlar bu sefer e, tutup e, işte sit alanı da olsa sit alanında koruma yüksek kurulunun ilke kararı doğrultusunda HES yapılabileceğinden, Belki direkt, direkt davayı e, bozacaktı ve belki dava red olacak o tarihte. Evet. Biz hemen e, o dönemde bunun riskini görüp e, Trabzon'a gelir gelmez dosya karar düzeltme talebinde bulunduk ve tekrar danıştaya gönderdik. Ve hemen o arada e, bu ilke kararlarının iptal için dava açtık 1999 yılında. Hı hı. E, o ilke kararları iptal edildi. Önce e, Danıştay 6. Dairede birinci derecede HES olmaz denile, denilerek e, iptal edildi. İkinci ve üçüncü derecede e, bu, bu e, talebimiz reddedildi. Daha sonra biz bunları temiz ettik. Temiz ettiğimizde de e, Dava Daireleri Genel Kurulu ne 1'de ne 2'de ne 3'te e, doğal sit alanlarında hidroelektrik santraller olmaz. Bu gibi yapılar olmaz. Çünkü doğal sit tanımıyla ve karakteriyle bağdaşmaz dedi. Evet. Ve arkasından Danıştay'da döndü. E dedi madem dedi artık dedi, bu Yüksek Koruma Kurulu'nun kararı da iptal edildi. E, burada HES, şey sit vardır. Sitin olduğu yerde da HES olmaz dedi. Fırtına Vadisi'ni hezden kurtarmış olduk o dönemde. Hı hı. Şimdi... O tarihten sonra 2011'e geldik işte ee, evet. hani bir, bir süre o şekilde devam etti Hı -hı. o ilke kararı kapsamında ilke kararı kapsamında sitler içerisinde yapılamaz oldu bu gibi şeyler. Ee, ama bu arada e, hükümet sürekli bu sit alanlarında barajlar var, sesler var, planları var bunları yerine getirebilmek için de e, sürekli bir, bir kurcalama halindeydi. Sürekli kararlarıyla yumuşatma, değiştirme, yok efendim işte birinci derecede olsa sürdürülebilir alanı var mıdır yok mudur gibi yönetmelikler çıkartıp sürdürülebilir kullanılabilir alanlar yaratma gibi bir takım böyle bu sit alanlarında kullanıma dönük bir takım yaklaşımlar ve bu yaklaşımları da düzenleyen yönetmelikler çıkarttı. Evet. En sonunda 2011 yılına geldiğimizde işte. E, tamamen komple kaldırmak gibi bir, e, bir planlama yaptı. Fakat tam da o dönemde Gezi işte olayları başlamıştı. Evet. E, 5 Haziran'da onaylanacaktı o Türkiye Büyük Meclisi'nde. E, 5 Haziran'da tam da işte Gezi'nin e, olduğu dönemlerdi. Ve yine tekrar raftan kalktı ve yine e, gündemden düştü. <gülüyor> Bugün geldiğimiz noktada Gezi tekrar e, gündemde aslında Danıştay çünkü e, kararı. Evet, tabii, e, evet. tabii tabii tabii tabii tabii. Evet. Şimdi aradan bir süre geçti bu, bu, bu yaklaşık Şimdi tam tarihini hatırlayamıyorum ama 12. ayda yani 2015'in 12. ayında 12. ayında tam gününü hatırlayamıyorum Evet Koruma Yüksek Kurulu, tabii bu arada 2011'de bu Çevre Şehircilik Bakanlığı kuruldu. Kan Düküne Karanameni 648 sayılı Kan Düküne Karanameni, hmm. önceden doğa de ilgili karar verme yetkisi işte e, tespiti e, usulü vesairesi e, Kültür Bakanlığı'na bağlıydı biliyorsunuz. Kültür Bakanlığı'nın Halbeler Tabiat kısmını ve hmm. e, Çevre Şehircilik Bakanlığı'na bağlandı. Çevre Şehircilik Bakanlığı'na bağlandıktan sonra e, Tabiat Varlıkları e, Genel Müdürlüğü kuruldu. Ve şimdi doğal sitlere Çevre Şehircilik Bakanlığı bakıyor. Önceden Kültür Bakanlığı bakıyordu. Ee, 12. ayda da 2015-12. ayında da yine bir ilke kararı çıkarttılar. Dediler ki e, HES e, e, doğal sit alanlarında hidroelektrik santral yapılabilmesine dönük bir ilke kararı. <gülüyor> yani Hı. böyle bir ilke kararı aldılar. Ve bu ilke kararında da bu sefer efendim e, bir e, doğal sit alanında yapılacak araştırma e, ve çalışmalar sonrasında e, Ender özellikler barındırıyorsa Ender özellik ve güzellikler barındırıyorsa bu alanda e, hes yapılamaz e, gibi e, böyle e, zaten Ender olduğu için doğal duas tarafındanna edilmiş bir yerde ekstra öz, Ender özellikler arayarak e, yeni bir kıstas yaratmaya çalıştım e, böyle bir yüksek e, koruma kurulu karararı alındı iki karar alındı biz burada davak olsettik ve Danıştay, e, 14. daire ee, bu birinci derece doğal sit alanında HES olmaz e, diye yeniden iptal kararı verdi. Fakat 2 yine reddettiler. Tıpkı eskiden 1999'da 6. dairede yaşandığı gibi 2 ve 3'ü reddettiler ve biz onu yine temizletmiş vaziyetteyiz. Halen davadayla genel konulunda bu davada devam ediyor. Hı hı. Yani e, bu sit konusu hiç bitmeyen, e, e, iktidarın sit alanlarındaki plan ve projelerini engelleyen, Zira bir alan doğa sitem yöneltildiği zaman aslında e, uygulama yönüyle yetkileri tamamen idarenin de kısıtlanmış oluyor. Sadece vatandaş kullanımı yaşarken, yaparken e, sınırlandırılmış olmuyor, idare de sınırlandırılmış oluyor. Ve e, idarelerde, valiliklerde böylesi alanların kendi e, kullanım alanlarından çıkmasını, ee, ne bileyim ben e, tasarruf alanlarından çıkmasını ya da e, belki bir egemenlik kaygısı taşıyorlar. E, egemenlik alanlarından çıkmasını e, kabul edemiyorlar bir türlü ve e, hep sürekli bir siti kaldırma, Hı -hı. siti değiştirme, siti daraltma gibi bir yaklaşım içerisinde var. Evet. Ee, bir alan doğal sitana inerlediği zaman Pirin e, koruma e, kurulu tarafından doğal sitana zaman bir de varlıklar tarafından Koruma amaçlı e, imar planları yapılması gerekiyor. Hı. Yani bir alan vastaniye ilan edildiğinde e, bunu kurul ilan ediyor. Fakat e, imar planlarını bunun e, valilikler yapıyor. E, fakat valiliklerde e, bir alan sitana edildiğinde koruma kurulda e, ama valiliklerde bir türlü koruma amaçlı imar planları yapıyor. Mesela Fırtına Vadisi'nde 18. yılına girdi. Koruma amaçlı imar planı yok. Yani çok dar bir alanda ilçe kısmında bir koruma planı var. Onun dışında hiçbir yerinde koruma maçlama planı yok. Olmayınca ne oluyor biliyor musunuz? Hiçbir şekilde kullanamıyorsunuz Fatih. Ne vatandaş kullanabiliyor, ne o kullanabiliyor, ne bu kullanabiliyor. Evet. Ama devlet istediği zaman geliyor. Örneğin o yeşil yol yapabiliyor. Yani böyle de bir durum var. Evet. Ee, ve işte vatandaş kullandığı zaman geliyor. Senin kaçak yapın var burada. İma planı olmayan bir yerde sen plansız yapı yaptın deyip e, mühürlüyor. Ee, ceza kesiyor Vatandaşı yargılıyor Ondan sonra da tetil ediyor Yıkacağım diyor senin binanı. Ee, vatandaş bu sefer Yahu bu işlerin hepsi başıma sit yüzünden geldi deyip Sitin kaldırılmasını istiyor Ve bunu bunun için mücadele etmeye başlıyor ee, Ve arkasından da idare Bak vatandaş zaten siti istemiyor Bu sit işte insanlara zarar veriyor Filan diye bunu programası yapıp Veya bir gerekçe <gülüyor> haline getirip Sitin kaldırılması için yine gerekçeler üretiyor Ve bu gerekçelerle şu anda işte alanlarının kaldırılması, değiştirilmesi, yeniden değerlendirilmesi gibi bir yaklaşım ve gerekçeyle bunu ihaleye çıkartmış vaziyette Çevre Şehircilik Bakanlığı. Ve işte bir mühendislik firması da bu ihaleyi almış. Evet. Doğu Anadolu tarafında bir çalışma yapmış. Şimdi Doğu Karadeniz tarafında bir çalışma yapıyor. Hı -hı. Bu çalışma yaptıktan sonra bir rapor halinde zannediyoruz bakanlığa sunacak. Bakanlıkta o rapor doğrultusunda ee, bu sit alanlarını yeniden değerlendirecek veya kültürleyen kaldıracak falan evet. yani böyle bir durum var. Evet. Şimdi bu e, çevre ve şehircilik e, pardon çevre mühendisleri odası e, çevre ve şehircilik e, bakanlığından e, sanıyorum e, 2014 yılında bir yazılı açıklama istemiş. E, Türkiye'de şu anda e, hala hazırda e, sit alanı yani birinci, ikinci ve üçüncü derece Sit alanı sayısı 2100 civarında sanıyorum. Doğru mu? 2000 yani tam rakamını bilmiyorum ama Hı. şöyle bir oran verebilirim size. Ee, Türkiye'deki korunan alan sadece sitler için söylemiyorum bunu. Evet. Yani korunan alanlar içerisinde milli parklar var, doğal sitler var, tabiatı koruma alanları var, özel çevre koruma bölgeleri var filan. Yani böyle garip statüler var. Ee, bu tüm korunan alanların toplamı e, Türkiye'nin, yani Türkiye'deki bu korunan alanların toplam yüz ölçümü, Türkiye'nin tüm yüz ölçümünün yüzde dört falan yapıyor. Yani, ben onu Bakanlığın e, o, sitesinden e, e, baktım, yani toplam e, sizin dediğiniz evet dört buçuk. E, sadece özel çevre koruma e, bölgeleri de. Türkiye yüz ölçümünün sadece yüzde üç'ü kadarmış aslında yani Türkiye coğrafyasının yüzde dört koruyoruz ve o kurduğumuz alanları da şu anda tamamen bu statülerini kaldırarak yine çubuğu korumadan yana değil de kullanmadan yana büken kararlara hızla ilerliyoruz. Peki yani bu çalışma ne kadar sürer? Ne zaman uygulamaya geçer? Ya bunlarla ilgili öngörünüz nedir? Yani e, bu işte zannediyorum e, şeylerin, şirketlerin arzularıyla bağlantılı bir şey. Yani hmm. o şirketler ne kadar güçlü, ne kadar idareyle yakın ilişkileri var, e, ne kadar baskınlar. Bütün bu süreçler aslında e, o talepte bulunan ve o baskıyı bakanlık üzerinde kuran... E, lobilerin gücüne Hı -hı. bağlı. Hani evet. Kim istiyor şu anda fırtına? Yani açık net benim açımdan durum bu. Doğru. Yani birileri fırtına vadisinde siti kaldırmak istiyorsa orada birisi bir şey yapmak istiyor demektir. Ben doğru. böyle bakıyorum olaya. Doğru. Evet. Dolayısıyla da acaba hangi firma e, bu işin peşinde ve dolayısıyla o firmanın gücün ne? Yani işte bunu bilemiyorum. Yani şu anda kim yaptırıyor bu işi? Hı -hı. E, onu bilemediğim için de e, net bir kestirme de bulunamıyorum. Evet. E, ama işte demin sizin söylediğiniz bir şey var. Ona hani ben bir şey ekleyeyim. E, Hı -hı. Doğru yani %4,5 Türkiye'nin tüm yüz ölçümünün ne oranını korunan alanların ama Avrupa'da %14-15 yani bu ortalama. Evet, ama. evet, evet. Yani ülke yüz ölçümlerinin %15'ini korurken bizimkisi %4,5 o korunan alanlara da bir türlü korumuyoruz zaten. Koruyormuş gibi Evet. İşte böyle gidiyor işte Türkiye'deki evet. uygulamalar bu. Bakanlığın kendi sitesinde aslında şu ifadede yer alıyor. Dünya ortalaması aslında bu korunan alanlarla ilgili dünya ortalaması yüzde beş hatta bazı ülkeler bunu yüzde yirmiye kadar çıkaran bazı ülkeler olduğunu da yani kendileri zaten şeyde kendi internet sitelerinde de bunu yazmışlar ama hani ona rağmen bu çalışmanın yapılıyor olması ve bunun içinde çevre Geçen adında çevre geçen bir bakanlık tarafından yapılıyor olması da tabii çok trajik oluyor. Şimdi hazır sizi böyle yayına almışken aslında bu son günlerde yine sizin ilgi alanınız içinde olan başka bir konuda da bir gelişme yaşandı. Bu Yeşil Yol projesiyle ilgili bunun çevre düzen planı ile ilgili. Danıştay tarafından bir durdurma kararı alınmıştı değil mi? Şimdi bunu Rize İl Özel İdaresi yeni bir, bir bölge için sanıyorum değil mi? Devam kararı almış aslında. Yani bunun belki de yani biraz hukuki süreci ne aşamadaydı? Bundan sonra ne yapılmak isteniyor? Belki biraz da şu yeşil yoldan bahsedebiliriz. Evet evet yani şimdi... Yani bu yeşil yol dediğimiz yol Fırtına Vadisi kapsamında konuşmayacak olursak yine tam doğal sit alanların içerisinden geçiyor. Yani birinci evet. derece doğal sit alanların içerisinden geçiyor. Ve aynı zamanda bir bölümün hem birinci derece doğal sit alanı hem de milli park içerisinden geçiyor. Yani Fırtına vadisinin hem milli park var hem doğal alanları var ve üst üste oturuyor bu koruma, koruma statüleri. Ve hani bir sit alanında. Ee, bir yapının yapılabilmesi için bir inşaatın yapılabilmesi için yine demin söylediğim gibi korunan amaçlı imar planı yapılmış olması gerekiyor. Ve korunan amaçlı imar planında da o e, yapılacak olan işin e, planlanması veya işte plana koyulması gerekiyor ve nasıl yapılacağının belirlenmesi gerekiyor filan. Şimdi bu 2000-2200 metrelerden geçecek olan Yeşil Yoğur, Fırtına Vadisi'nde hiçbir planda yok. Yani ne e, yerel ölçekte bir plan var yani birbiri beş bin veya bir bölü binlik bir plan var ne de e, bu planların anayasası sayılan e, Bölgesel anlamda e, Planlama yapan Genel olarak e, hangi e, Alanda Ne tür bir kullanım kullanımı, Kullanımın olacağını düzenleyen Çevre düzeni planları var Yani mekansal olarak e, Düzenleme içer, içerir Çevre düzeni planları evet. e, Bu çevre düzeni planları 1 bölü bin ölçekli Yani 1 bölü 100 bin ne demek Ordu'dan Akvime kadar olan bölümde e, alansal kullanımı düzenliyor. E, fakat bu çevre düzeni planı içerisinde e, ne e, HES'ler var, ne enerji yatırımları var, ne devasa altyapı yatırımları var, ne e, dere ıslahları gibi yine derelerin e, çevresinde sağında solunda ciddi e, yapıların yapılmasına sebebiyet veren, bozan kıyıları değiştiren kıyı çiftisini değiştiren coğrafyasını bozan filan e, hiçbir şeye e, yer verilmiş değil ve yine aynı şekilde yaylalar arası entegrasyon dediğiniz e, bir e, bu yeşil yolla ilgili olarak bir evet. yolda bulunmadığından dolayı e, eleştiriliyordu. Hı hı. Buna 2011 yılında bu çevre düzeni planı çıktığı zaman Tema Vakfı tarafından açılmış bir dava var. Hı hı. Bu davada 6. daire ııı e, Davacı e, Tema Vakfı'nın bir kısım taleplerini kabul etmiş, bir kısmını kabul etmemiş. Taleplerini kabul ettiği kısım için yürütmeye durma karar vermiş. Etmediği kısımlar için de reddetmiş. Etmediği kısımları da e, itiraza konu etmiş Tema. Evet. Ve e, itiraz sonrasında da bu sefer Dava Daireleri Genel Kurulu, e, HESTER konusu, yayla arası entegrasyon konusu, e, dere ıslahı e, konusu gibi böyle başlıklar altında değerlendirme yapmış. E bu değerlendirmelerde işte yeşil yolu ilgilendiren kısmında yaylalar arası entegrasyon kısmına kısmı ile ilgili şunu söylüyor. Diyor ki çevre düzeni planında yaylalar arası yolların nereden geçeceği, hangi güzel yattan geçeceği, bunun sürdürülebilirliği, sürdürülemezliği, hangi yaylada ne gibi tesislerin yapılacağı, yapılmayacağı gibi Herhangi bir kullanım kararı almadan e, bu şekilde yol yapılması ve alt ölçekli planlarla bunun üst ölçekli plana eklenmesi plan hiyerarşisi anlamında da hukuka uygun değildir, e, planlama, anlayışına da hukuk, planlama anlayışına da uygun değildir deyip Yürütmeyi duruma karar vermiş vaziyette. Evet. Yani siz önce bir böyle 100 bin çevre düzeni planında yayladan yaylaya e, yolu yapacaksanız, yani böyle bir yedi ili birbirine bağlayacak ve yaylalardan yaylaya, dağlardan dağlara, vadilere, vadilere geçecek bir yol yapacaksanız, bunun yaklaşık güzergahını belirlemeniz gerekir diyor. Yanınızın istediği yerden yol getiremezsiniz diyor. Evet. Ve bununla ilgili olarak ekolojik, ondan sonra toplumsal, işte ne bileyim planlama esasları çerçevesinde değerlendirmeler içermesi gerekir diyor çevir düzeni planı sen ondan sonra altı ölçekli planlarda bunu düzenlersin değerlendirirsin diyor Hı -hı. şimdi bu çevir düzeni planda yok böyle bir anlayış yok yani yerler arası bir yol da yok hiçbir şey yok e, hadi diyoruz yok yani olamaz ama hani yok e, aşağıda e, işte 1 bölü 5 ve 1 bölü planlar var 1 bölü 5000 ve 1 bölü bilim plan var mı bir bölü beş bin ve bir bölü binlik plan da yok. Yani hmm. o da yok. E ne var? İlozi İdaresi karar veriyor. Git diyor işte şu size işte yayınladığımız o Avusor, o aç, kaç kar e, e, aylar yol ayrımında yapılacak olan ham yol vesaire diye yeniden işte 2016 yılında devam edeceğiz dedikleri bir yol var. fırtına hmm. bölümünde. E, İlozi İdaresi karar veriyor. Yatırım programına koyuyor. 2016 yılında diye bu yol yapılacak diyor. Peki bu yol nereden yapılacak? Yani yolun güzel var mı yok. Ee, peki bu yolun sanat yapıları nasıl olacak? E, yapılabilir mi? Yapıl ne, ne şekilde yapılacak? Var mı? Yok. Peki bu yolun yapılacağı alan doğası tanımı mı? Doğası tanımı. Peki bu yolun yapılacağı yerde koruma amaçlı planı var mı? Yok. E, peki sen bununla ilgili bir idin alabildin mi yani herhangi bir yerden koruma kurulundan oradan buradan bir yerlerden? Yok. Peki sen bunu nasıl koyabiliyorsun yani şeyine ee, yatırım programına? Koyuyor. Hı. Yani e, hiç yapılması gereken öncelikli işler var. E, e, hazırlık yapılması gerekiyor bir idare işlem için. O işlemlerin hiçbirisini yapmadan e, İlozi idaresi kendince alıyor, koyuyor. Ondan sonra işte sen bunu takip edemiyorsun. Yani işte o orada e, o koymuş olduğumuz bizim yayınlamış olduğumuz kararda işte İkiz de yapılacak olan yollar var. Zizir'in diğer yerlerinde yapılacak yollar var. Gidin Trabzon İlozi İdaresi'ne bakıp orada var falan. Yani nerede ne yol yapıldığı da belli değil. E, o köyden bu köye, o köy, dağdan bu da o yayladan bu yaylaya hangi birini takip edeceksiniz, hangi birine davat edeceksiniz, hangi birini eleştireceksiniz. Evet, Hiçbirisini yapamıyorsunuz, evet. edemiyorsunuz. Çünkü bilemiyorsunuz yani. Evet. Alan çok büyük. E, biz ancak Fırtın Vadisi'ni takip edebiliyoruz, orayı e, görebiliyoruz. Hem korona alan olduğu için özel bir hassasiyet taşıyoruz. Evet saldırı Ama o kadar büyük da. ki nereyi takip evet. edeceğimizi şaşırıyoruz zaten bir yere e, odaklanırken hemen bir bakıyoruz başka bir yerde e, başka türlü bir e, yaşam alanı ve e, çevre alanlarına yönelik bir e, saldırı hazırlığı var. E, çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için e, yani bu konular tabii bizim takipimizde bundan sonra da takip etmeye devam edeceğiz. Ee, size de e, Allah kolaylık versin e, diyorum Bu, bunca e, şeyi e, yani zaten Karadeniz'de e, saldırılar hani bir değil iki değil çok farklı alanlarda e, devam eden e, yaşam alanı e, mücadeleleri var. E, tekrar çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. iyi günler Sağ olun çok mersi. E, bu hafta da Ekonomi Ekoloji'nin e, sonuna geldik. Bu hafta konuğumuz Avukat Yakup Okumuşoğlu'ydu. E, sit alanlarının korunma statüsünün değiştirilmesiyle ilgili e, çalışmaları e, konuştuk kendisiyle. Haftaya görüşmek üzere. Ekonomi Ekoloji